Düğmeler sapanda gerilmiş taş gibi duruyor. Birazdan fırlayacaklar. Yahu bu gömleğin modeli böyle birader. Aşağı doğru daralıyor. Ama sen aşağı doğru genişliyorsun. Sen bana şişmansın mı demek istiyorsun? Evet. Şişman denmez ona. Etine dolgun. Doymuş ya oranı yüksek desek daha doğru olur. Aha istersen bak. Ne yapıyorsun birader? Göbeğimi açıyorum. Hem de şu düğmelerden nefes almaya çalışıyorum. Efendim göbeğin gözüküyor zaten. Açmana gerek yok. Hayır efendim öyle oturduğum için çok büyük göbeğin varmış gibi duruyor. ve <gülüyor> Bir de ayağa kalkayım bak şöyle. <gülüyor> Yahu stüdyoda niye göbeğini açıyorsun? Hay Allah'ım yarabbim bir gören olacak. Ana! Karagöz bu göbeğinin ortasındaki çukur ne? Ülkemizdeki sayılı mağaralardan biri. Ne olacak? O benim göbeğin deliği. Senin göbek deliğin ülkemizdeki sayılı mağaralardan mı sayılıyor yani? He, yılda ortalama 200 bin turist tarafından ziyarete uğruyorum. Hatta geçenlerde bir turist mağarayı gezerken kayboldu, üç gün sonra bulduk. Sen benimle eğleniyorsun birader. Ama sen başlatıyorsun birader, tabii ki eğleniyorum. E ne diyorsun? Şöyle bakınca hala şişman duruyor muyum? Harnını içine mi çektin? Yo, sana öyle gözüküyor. Birader... Sen şişmansın. Kabul et. Sen de patavassısın hacivat, Kabul et. Şişman değilim ben ya. <gülüyor> Kompleks yapma birader. Zayıflarsın. Nasıl zayıflayacağım hacivat? Efendim zayıflama merkezine giderek? Yürüyerek mi gideceğim? Çok mu uzak? O ne demek şimdi? Hani zayıflama merkezine giderek zayıflayacaksın dedin ya. Ben de yürüyerek gide gele zayıflayacağız anladım. Kıtsın birader kıtsın. Zayıflama merkezi artık her yerde var. Uzak yakın fark etmez. Oraya giderek değil, zayıflama merkezindeki gözetmenlerin sana yap dediklerini yaparak zayıflıyorsun. İyi zayıflatıyorlar mı bari? Zayıflatıyorlar. Hem göbeğin eriyor hem de cebin. O ne demek ya Hacıvat? Yani biraz tuzlu. Zayıflamak istiyorsan tuzu baharatı keseceksin bir defa gözüm yanlış anladın. Yani bu zayıflama merkezleri biraz pahalı diyorum. Ya biz insanlar yemeklere para harcıyoruz, kilo alıyoruz. Sonra aldığımız kiloları vermek için yine para veriyoruz. Bu işten hep biz zararlı çıkıyoruz galiba. Maalesef öyle efendim maalesef. Hem paramız gidiyor hem sağlığımız. Allah Cemil cümlemize sağlık, afiyet versin efendim. Ay ay amin efendim amin. Şifa versin. Amin amin. Ağız tadı versin. Amin. Hacı ben ayranla kıymalı pideyi alayım mı? Niye birader? Galiba mevlüt okuyacaksın sen. Kapladın gidiyorsun. E bu şekilde yemeğe devam edersen yakında senin mevlütünü okutacağız kesin. Son ağızlısın birader şah! Tamam abicim şimdi sondaki anonsları yapıyoruz. Bak Savaşçığım en ucuzu bu. Seslendirme <gülüyor> sanatçısı bu pot kırmayalım. Kapanışı bununla yapıyoruz. Her şey iyi gidiyor. Hadi bakalım. Buyur abi sen. <gülüyor> e, aynen aynen buyurun abi. <gülüyor>